Merhaba, zamansız köşesindeyiz. Ee, bugün normalde e, 6. Fabrik Art Grup Uluslararası Çağdaş Sanatlar Festivali'nden Kanaslar ile bir canlı röportaj yapacaktık. Ancak e, telefon bağlantısını yaşadığımız bir sorundan dolayı kendisine bağlanamıyoruz. Şayet bağlanırsak diye de e, ben şimdiden e, Fabrik Art hakkında bilgi verebilirim. E, açıkçası bugün döndüm Kapadokya'dan. E, Katılımcı sanatçılardan biriydim. Ee, ...bu sene Toprağın Alegorisi konseptiyle e, birlikte gerçekleşen e, bir festivaldi. E, 11-18 Temmuz e, tarihleri arasında gerçekleşiyor bu festival. Altıncı sürü düzenleniyor e, ve e, grup, Fabricart Grup e, adıyla bir girişimci e, grup tarafından e, organize edilen bir festival bu. E, Kapadokya bölgesinde gerçekleşiyor. Her sene e, Kapadokya'da e, festivalin gerçekleştiği yer değişiyor... E, biliyorsunuz ki Kapadokya e, çok geniş bir bölge. E, bu sene Uçhisar'da e, Karlık Evi'nde e, sergi mekanı olarak e, seçildi. E, projenin e, sergi ayağı var, e, konferansları var, e, performans ayağı var. E, karma sergi, e, topların ile ili, ilişkili olan sergi Karlık Ayı'nda sergilendi. E, sergilenmeye devam ediyor 18'ine kadar. Aynı zamanda... E, Karlık Evi'nde e, sanatçılar e, atölye çalışmalarına devam ediyorlar. E, aslında e, İstanbul dışında, merkez dışında gerçekleşen projeler bakımından... E, ...Fabrikart e, önemli bir e, etkinliğe imza atıyor. Çünkü e, İstanbul'da gerçekleşen birçok proje biliyorsunuz ki... E, ...çok büyük e, sponsor e, destekleriyle gerçekleşiyor. Ve e, hem işlerin duyurusunda hem... E, ...projelerin gerçekleşmesinde... ...çok büyük destek kalınıyor. Yalnız... ...Kapadokya'daki e, bu etkinlik... ...6. E, e, senesine... ...gelmesine rağmen... E, ...kendisini hala... E, ...girişimci grubun çok büyük çabasıyla... E, e, ...devam ettiriyor... E, katılımcı sanatçılardan bahsetmek gerekirse e, şöyle bir şey söyleyebiliriz Daha, daha önceki senelerden e, katılan bir gün Baran, e, Burhan Yılmaz e, var Aynı zamanda e, Ayşegül Türk e, katılımcı sanatçılardan Barasinga diye bir dik İzmit'te, e, İzmit'te e, Güzel Sanatlar Fakültesinden e, çıkmış bir yeni bir sanatçı inisiyatif grup var Onlar e, katılım göstermiş Derya Meriç, Derya Şahin, Ercan Vural, Ferhat Yiğit, Güneş Borskurt, İrfan Dönmez gibi sanatçılar var. Sezin Türk var yine. Şakir Özü Doğru bilgiden daha önce bilgide çalışıyordu. Tuğçe Tuna ayrıca bugün bir performans gerçekleştirdi. Tolga Savaş katılmış sanatçılar. Proje performanslara devam ediyor. Bu... Ve Kaan merhaba Merhaba Burçak nasılsın? Ah, biz iyiyiz insan teşekkürler Programa başladık e, Ben evet, fark kısaca... ettim geç, geç <gülüyor> Kusura bakma ya işler çok ya Anlıyorum Tamam zaten şu an festivale doğrudan bağlandığımız için Bunu e, izleyicilerin dinleyicilerin de anlayışla karşılayacağını düşünüyorum e, Ben kısaca bir giriş yaptım İstersen e, sen Fabrikart gruptan ve Çağdaş Sanatlar Festivali'nden bahsedebilirsin Tamam Tamam e... Genel bir bilgi mi vereyim istersin yoksa e, bu, süremiz kısıtlı herhalde değil mi? Bu seneden direkt bu sene neler olduğundan hatta tamam, bugün bu ne sene, olduğundan bahsedebilirsin. Tamam bugün şu an atölye çalışımları devam ediyor. Ee, akşam 8'de Tuğçe Tuna'nın performans gösterisi olacak. Ee, kale, Uçsa kalesinin eteklerinde olacak bu. Ee, çok iyi bir şey performansı. Sabah bunun bir tekrarını yaptık. Bir ilk halkın e, kalabalık olduğu saatlerde yaptık. Çok ilginç yani gerçekten hani bu toplu insanının ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir sahne yaşadık. Neler oldu? E, dan, dans ederken e, önce bir çocuk geldi 12-13 yaşlarında e, hemen Tuğçe Hanımın e, yanına gitti iyi misiniz diye sormaya başladı tabii Tuğçe Hanım dansına devam etti sonra ona sarıldı kaldırmaya çalıştı dans <gülüyor> ederken yerde sonra yaşlı bir geldi babası yanım Dur kızım ben sana ambulans çağıracağım. Merak etme. İşte bizim gerçekten en büyük sıkıntımız bu. Yani İstanbul'dan bu, bu duyarsızlık olarak karşılığında bilir. Yani insanlar pek ilgilenmeyebilir ama burada insanlar gerçekten soruyamadığı için farklı geldiği için daha samimi ve daha sıcak kanlı bizim için de tabii kayıtlarını yaptık. Umarım birkaç ay er sonra yine Vestaf'ımızdan bunları yayınlayacağız. O canlı performansında. Bu samimiyetin ne kadar önemli olduğunu ve gerçekten buradaki insanların saadet sanatlarını anlamak için... E ...içine kadar girdiğini görmüş oluyoruz. Bu işin içine kadar girdiğini görmüş oluyoruz. Aslında hemen o zaman sen böyle bir örnek verdiysen şunu söylemekte fayda var. Hani İstanbul'da veya merkezde gerçekleşen birçok etkinlikte... ...aslında izleyicilerin daha fazla katılımı olduğunu söyleyebiliriz imkanlar dolayısıyla. Ancak orada yaptığınız etkinlikte böyle bir halktan bu tür tepkilerin olması... ...aslında çok daha duyarlı bir duruşun olduğundan bahsetmenize neden olabilir... Ee, ve aslında e, sen, sence nasıl bir yaklaşım oluyor? Yani çağdaş sanatı Kapadokya'da uygulamak nasıl bir şey? Bir kere şimdi çağdaş sanatı e, yani Kapadokya'da Anadolu'nun üzerinde yani hemen bir anda bir bilinç açılmasıyla beklememiz mümkün değil zaten. Yani bu bir hayal. Evet. E, bu bir süreç. Yani çünkü şunu şöyle düşünelim. Bir kere bizim modern olmadan postmodernizmde zıplamış bir sanat anlayışından başlıyoruz bizim evet. e Şimdi çağdaş kavramını geldiğimiz zaman daha halen daha bizim ülkemiz bunun bir oturmuşluğu yok açıkçası. Evet. Yani kavram karmaşası çok ciddi anlamda büyük sıkıntı. Bunu şimdi büyük şekilde değişiyorsunuz. Şimdi biz burada e, tabii ki de bu bir eğitim. Şimdi okullarda nasıl eğitim veriyorsak yani öğretmenler e, genç çocuklara, jaminlere, yaşlı amcılara eğitim veriyorlar. Biz de halka sanat eğitimini vermek için zaten festival düzenliyoruz. Çünkü e, yarın bir gün e, yakındığımız bazı durumlar var. Yani hepimizin hemfikir olduğu. Yani niçin bu adamlar bizi böyle yönetiyorlar. Neden bu adamlar bizim başımıza geliyorlar? Yani a parti falan değil hani derdimiz. Evet. Politik e, tavrın ötesinde bir zihniyet e, tavrından bahsediyoruz. Bunun sebebi bu. Yani buraya kalkıp da gerçekten sınavçıların e, yaptığı aktiviteleri yansıtmaması ve aktivitelerin az olması yüzünden bu, bu insanları kaybediyoruz. Bu bir eğitim ama çok samimi, çok sıcakkanlı. Hatta yolda giden teyceler... Bu sene Musa Paşa'da yapmadık biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, uç sıra taşıdık. Evet. Teyzeler bana Musa Paşa'yı soruyor. Oğlum ressamlar ne zaman gelecek? Filmleri ne zaman oynayacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Biz gelip izleyeceğiz tarlaya biraz geç gideriz, izleriz. Aslında... Yani, o, i̇nsanlar var yani burada. O zaman bu e, belgesel ayağı var aslında. Yeni e, o da e, daha önceden başlamış bir etkinlik. E, evet. Ali, e, Ali Ali sağ olsun. Ali canlar. Onun, evet, Ali canların canlar. çok büyük katkısı var. Aslında evet. e, bu, e, yani e, projenin çok farklı ayakları var ve bunlar hani geçen sene Mustafa Paşa'ydı, Paşa'daydı. Bu sene e, taşındı tekrardan. E, ve aslında bu devam ediyor. Bu da ilginç bir şey değil mi? Bütün Kapadokya bölgesine aslında yayılıyor festival. Şimdi seneye daha büyük bir projemiz var. Valiliğin çok büyük desteği var. Evet. Ee, çünkü biliyorsunuz biz kiralamacı gitmeyen bir, e, evet. kurum değiliz, Yani bu e, günlük esasıyla yaptığımız bir iş. Evet. Dertimiz e, yani yaz aylarında e, en azından veya e, önümüzdeki sene daha farklı bir zamanlar bir zaman diliminde e, daha sık aktivite yapmaktı ve bununla ilgili olarak e, valilikten biz eski bir kilise ve aynı zamanda Nevşehir'in eski cezaevi olan hatta yatakları, duvardaki yazıları bile duran bir kiliseyi aldık ve bunun başına fabrikart grubu tayin etti valilik ve Mustafa Belediyesi'ne yıllardır düşündüğümüz, benim ilk festivali başlarken de ayağını kurduğum vadide bir heykel bahçesi, Japon bahçesi ve aynı zamanda 3 adet mağara Alıyoruz. Mağara ne işe yarayacak? Bir mağara toplantısını yapabileceğimiz mekanımız olacak. Ve aynı zamanda e, orada bir ekoloji odamız olacak. Ve sergi salonunda film gösterimi e, atarımız olacak orada. Bunların hepsinin altyapısını önümüzdeki yıl için uğraştıyoruz. Yani benim için çok. Ben bunu anladım. Seneye o zaman işimiz <söylesemez> çok. <gülüyor> evet, hep beraber. Yani, tırp, e, burada fabrikat grup değil. E, bütün Türkiye'deki bütün sanatçıların da elini artık... E, ...vücdanın üzerine koyup da böyle bir imkan varken bunu yok etmemeliyiz demesinin vakti geldi diye düşünüyorum. Aslında yaklaşımımızı e, yani bu bütünleyici yaklaşımımızı şuradan da anlayabiliriz. E, bu sene asistan kavramını yok edip e, onun yerine destekçiler diye bir e, bir isim kullanıyorsunuz. Evet zaten ee, biz genelde o destekçi ismini hep kullanıyorduk ama şimdi bilindik şeyi, kavramları e, değiştirmek kadar e, zor bir şey yok biliyorsunuz. Evet. Şimdi o kavram bu sınıf aşıldı çünkü bizim yanımıza giren genç arkadaşlarımız da belki işlerinden bazılarını önümüzdeki fabrikat grubunun içinde de görebiliriz. Hani bu belli olmaz çünkü biz kapalı bir grup değiliz. Evet yani bu çok önemli öyle. bir şey. Ee, bu büyüyerek girecek olan bir şey. Çünkü hani bu 5-6-10 kişiyle olacak iş değil. Ee, yapabildiğimiz enerjimiz bu. Ama tabii ki ses alttıkça biz daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Pardon. Ee, e, pek... Ercan'cığım görüşürüz. <gülüyor> <da>. Sen de. Vurluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sanatçılarımız gidiyor gidiyor. Vuracaktır. Harika. Ee, Ercan'a selam söyle. Bu arada şey, atölye e, çalışmasından kısaca bahsedebilir misin? Bu sene çok güzel bir başlık buldunuz atölye için. Hı hı yapabilecektim. <gülüyor> yani e, atölye çalışmalarını e, biz bu sene biraz daha farklılaştırdık. E, şimdi herkes gidip bireysel çalışıyor ama biz ortak bir projeden bahsediyoruz festivalimizde e, e, herkes çevremizdeki atık malzemeler toprağın adet alegresi üzerine farklı malzemeler topladı ve bu malzemelerin üzerine kendi tarzlarını diğer arkadaşlarımın tarzlarıyla bütünleştirip üretim sergiliyorlar bir yandan devam ediyor diğer yandan Ozan Tunca e, bu sabah çok güzel bir performans sergiledi Virolanser'in ee, aldığı, dışarı e, çıktığı ve e, müzik içtiğinde ayın 12 senevinin göstermiş olduğu canlı performans vardı. Evet. Ee, onun bir benzerini burada bir sürü sanatçı ile beraber, ressamla beraber e, gerçekleştirdi. Bu kendi kendine hani devinimi olan ve değişkenliğini koruyan bir e, proje oldu bu sene. E, o yüzden çok mutluyuz. Hani bu e, ilk defa ve de, hani, tuttu, güzel oldu, çok keyifli oldu. E, Önümüzdeki sene biraz daha büyük... E, şey projeden bahsedebiliriz. Yani atölye projesinden bahsedebiliriz. Evet 18'ine kadar sürüyor e, festival. E, Şimdi evet. programda neler var 18'ine kadar? 18'ine kadar programımızda e, artık yine belgesel film gösterimimiz var. Alicanların her akşam saat 21'de kale konakta e, olacak gösterimlerimiz Uçsar'da. E, ardından Barasinga e, inisiyatifinin daha genç kişilerin kurmuş olduğu evet. e, bir inisiyatif yeni mezunların kurmuş olduğu bir inisiyatif e, ben çok ümitliyim onlardan çünkü gerçekten kafaları çok farklı çalışıyor bize de farklı insanlar gerekiyor zaten evet. e, onların bir gösterisi olacak yarın e, ardından hep beraber e, bir konserimiz olacak e, Erciyes Üniversitesi'nden e, Gülnara Hanım e, ve Bahar Hanım. Biliyorsunuz hani biz müziği bu işin içine katıyoruz ve çağdaş yorumları alıyoruz. Klasik müziğin çağdaş yorumlarını alıyoruz. E, ve beraber bir performans sergiliyoruz bu işlerde. E, kısa film atölyemiz var. Kısa film atölyemiz çok, çok keyifli geçiyor. E, yani Umumuzdan daha çok insanın O zaman O zaman ka karşılaşıyoruz. Kan zamanımızın sonuna geldik. Ee, Aa, çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman bütün bu duyurduklarımızı insanlar www.fabrikartgroup.com'dan da takip edebilirler ve aslında Tabii ki de e, daha sonraki senelerde gerçekleştirecek etkinlikleri de buradan e, duyura du duyurabilirsiniz. Bir de desteğimizi sırgemiyoruz, hep birlikte yapıyoruz çünkü bu etkinlikleri çünkü teşekkür bunlar non-profit yani karamuzu gitmeyen etkinlikler. E, çok teşekkür ederim festival. Validen seni bir şekilde bağlayabildik. Herkese <gülüyor> oradan adam, çok selam. Bütün e, olumlu enerjimizi yolluyoruz oraya. Biz de, de sevgilerimizi sunuyoruz Burçak'cığım. Tekrar görüşürüz. Kısa evet. görüşmek üzere. Beklerim tekrar kapat okuyu. Tamam. Görüşmek <gülüyor> üzere. Kolay gelsin. Bye bye. Aa, zaman Sürpüsü'nün sonuna geldik. Haftaya Berlin'den görüşmek üzere. Zamansız. This then is stereophonic sound.